Şimdi e, helddon Plat'a doğru gidiyoruz ve tramvayımız gittiğimiz tramvay e, oraya giden yani gösteri yapılacağı yere giden çocuklarla dolu. E, şu anda da orada 10 bin kişinin üstünde birikmiş olduğu e, haber verildi. Sesleri 2 kilometre öteden duyuluyor. Biraz sonra onu da alacağız.